günlük günler çok kıymetli dinleyiciler gününüz günleriniz hayırlı bereketli huzurlu ve mutlu olsun inşallah Allah'ın selamı rahmeti bereketi hepinizin ve tüm ona inanan insanların üzerine olsun diyerek bugün bir sohbet programının Yine başlangıcını yapmış bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın O mübarek dudaklarından Lisanından dökülen inci mercan Hadis-i Şeriflerle Programımıza başlamış oluyoruz. Hazreti Abdullah'tan Radiyallahu anh Rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam Şöyle buyurmuştur Mümin Başkalarının kusurlarını Başa kakan Lanet eden Kaba çirkin söz ve davranışlarda bulunan Edebe aykırı konuşan değildir bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyenler. Mümini tarif ediyor efendimiz. Mümin veya müminin vasıflarından olmayan hususları ifade ediyor. Mümin başkalarının kusurlarını başa kakan, lanet eden, kaba, çirkin söz ve davranışlarda bulunan, edebe aykırı konuşan değildir diyor efendimiz. Yine Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Kuvvetli kimse güreşte başkalarını yenen değil öfke halinde nefsine hakim olandır. Bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Kuvvetli kimse Yüreşte Başkalarını Yenen Değil Öfke Halinde Nefsine Hakim Olandır Buyurmuş Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Vesselam Evet Kıymetli Dinleyiciler Geldik Bugünkü Öykümüze Bugünkü Öykümüzün Adı Ümit İlk Okulda Okuyan Oğlum Yakın arkadaşlarından birini evimize getirmişti. Ödevleri bittiğinde küçük misafirimizi konuşturmak gayesiyle bisikletin var mı diye sordum. Tatil yakın biliyorsun. Sorumla fazla ilgilenmemiş görünerek annem şimdilik yeterli paramız olmadığını söyledi dedi. Herhalde daha sonra alabiliriz. Çocuğun bu sözleri durumlarının yakında düzeleceğine dair inancını gösteriyordu. Hele hele kullandığı şimdilik ifadesinde kuvvetli bir teslimiyetin izleri vardı. Daha sonra ona parkta rastladım. Çimenlerin üzerine çömelmiş vaziyette karıncaları seyrediyordu. Beni fark ettiğinde yavaşça yanına sokuldum. Ve okula babasıyla birlikte gidip gitmediğini sordum. Babam kaza geçirdiği için hastanede yatıyor dedi. Okula şimdilik yalnız gidiyorum. Tatile bir hafta kala onu tekrar gördüm. Tertemiz giyinmiş, saçlarını da ortadan ayırmıştı. Yanağını okşayarak ''Bugün çok şıksın'' dedim. ''Yoksa babanı görmeye mi gidiyorsun?'' Çocuğun hafif bir tebessümden sonra söylediği sözler dünyayı yaşanmaya değer hale getiren iman nimetinin bütün güzelliğini sergileyerek kulaklarında yankılandı. Hastaneye gitmiyorum efendim. Babam öldüğü için onu şimdilik göremeyeceğim. Değerli dinleyiciler Onu şimdilik göremeyeceğim ifadesi enteresan bir ifade Dinleyenlerimiz içerisinde Evladından Eşinden, kocasından Annesinden, babasından Öğretmeninden hocasından mürşidinden kardeşinden ablasından ayrılan veya bunları kaybeden insanlarımız mutlaka vardır. Ama öyküde de ifade ettiği gibi o şimdilik bir ayrılık. Ötede buluşmak var inşallah. İman eden insanlar imanla gitmiş ise Ki Cenab-ı Hak hepimize imanla gitmeyi nasip ve müyesser eylesin Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kevser Havzı'nın başında Hamd sancağının altında İnşallah hep beraber haşr-ı neşr olacağız Buluşacağız imanımız. İmanımız bize bunu inanmamızı gerektiriyor. Burada şu fani kısa dünya hayatında bir misafirhane olan şu mekanda göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede geçici olan şu hayatın sonunda baki bir alemde bütün insanlar haşrolacak. Bütün müminler, Müslümanlar inşallah Cenab-ı Hak şu günün hürmetine hepimizi inşallah cennetliklerden eylesin veya cennette giren kulların arasına bizleri dahil eylesin diyelim. Orada inşallah hep beraber buluşacak, görüşeceğiz. Hani hep anlatırım Mevlana Hazretleri'ne bir Yahudi şemsi gördüm manasında geliyor deyince Mevlana Hazretleri çıkarıyor cübbesini veriyor. O Yahudi diyor ki yahu ben sana yalan söyledim. Mevlana Hazretleri ben zaten bu işin yalanına cübbemi verdim. Eğer gerçeği gelse canımı verirdim. Şimdi insan şöyle bir düşünüyor. Düşünün ki şöyle o aleme bir dalı verin. Hazreti Adem aleyhisselam, Adem babamız, Havva anamız başta olmak üzere. Bütün peygamberler var ve o peygamberlerin sonuncusu, insanlığın iftihar tablosu, çoğumuzun rüyamızda gördüğümüz zaman, sanki bize dünyayı vermişler gibi, bir sevince gark olduğumuz, rüyamızda görmek istediğimiz, o Hazreti Muhammed Mustafa var sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kimsenin olmadığı bir anda, Efendimiz'e destek olmuş, ben varım demiş, çok zengin bir tacir tüccar olmasına rağmen, O bütün servetini, insanlığa imanı, Kur'an'ı, Allah'ın birliğini anlatma adına, O yolda feda etmiş, Efendimizin emrine sunmuş, O koca serveti, O yolda, infak etmiş, harcamış, bitirmiş, tüketmiş olan, Hazreti Hatice anamız var. asab ı kiram hazretleri var. Ebu Bekir, Ömer, Ali, Osman radıyallahu anhum ecmain efendilerimiz var. Sonrasında gelen İmam-ı Rabbani'ler, Şah-ı abdülkadir Geylaniler, Hasan-ı Üstad Üstad Zamanlar. düşünün Fatihler, Yavuzlar, Kanuni'ler, Veysel Karani'ler, Bilal-ı Kabeşi'ler, Düşünün ki bütün bunların olduğu bir mekanda, Hani insanın diyesi geliyor. Allah'ım, zaten, Hani cenneti bizim ihata etmemiz, idrak etmemiz, Çok zor ama, Hani zaten bunların olması, bize cennet gibi olur Allah'ım. ...diyesi geliyor insanın. Tabi cennet... ...Yunus'un ifadesiyle... ...cennet cennet dedikleri... ...birkaç köşkle birkaç hurri ...isteyene ver onları... ...bana seni gerek seni demiş ya... ...düşünün ki... ...değerli dinleyiciler... ...bir tarafta cennet... ...kapısı açılmış halde bekliyor... ...size buyurun ediyorlar melekler vazifeli melekler bir tarafta da Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada diyelim ki çadırını kurmuş hani kendi kendime de soruyorum o cennete mi girersin yoksa o vefa peygamberi hayatını bize feda etmiş hep ümmeti demiş, ümmeti diye inlemiş. O peygamberin yanına mı girersin? Zannediyorum siz değerli, vefalı insanlar olarak cennet nasıl burada hele dursun. Ben vefa peygamberinin vefalı ümmeti olarak gireyim şu efendimi bir göreyim. ...hani demiş ya aşık... ...arayı arayı bulsam izini... ...izinin tozuna sürsem yüzümü... ...hak nasip eylese görsem yüzünü... ...ya Muhammed canım arzular seni demiş ya... ...hele cennet sen bir tarafta dur... ...ben şu ne nebisini bir göreyim... ...elini eteğini bir yüzüme süreyim... ...evet... Hani Mevlana gibi insanın diyesi geliyor. Yahu bunun düşünülmesi bile insana bir ayrı bir zevk veriyor, bir haz veriyor. Ne diyeyim? Cenab-ı Hak rüyalarınıza misafir olmayı cümlemize nasip eylesin ne diyeyim? Sadece rüyalarımızdan mı eksik olmasın? Hayır. Esasen rüyalarımıza girmesi mutlaka bir değer ifade eder ama... ...ondan daha fazla değer ifade etmesi gereken bir şey var ise... ...o da hayatımıza... ...hayatımızın içerisindeki günlük hayatımızdaki yaşadığımız... ...hal ve hareketlere sirayet etmesi. Bir insan sünnet-i yaşamıyorsa... ...benim efendim su içerken oturarak içermiş... ...üç nefeste içermiş diye içmiyorsa yatarken böyle yatarmış diye yatmıyorsa, yemek yerken böyle yermiş diye yemiyorsa, şöyle yaparken, böyle yaparken, böyle yaparmış demiyorsa, her gün gece rüyasında da görse, bilmem ki acaba, o insana ne kazandırır? Onun için, günlük hayatımızda, adetlerimizi, adetlerimizi, ibadet haline çevirmek istiyor isek hal ve hareketlerimizi Efendimizin sünnet-i göre ayarlamamız iktiza etmektedir değerli dinleyiciler. Evet. Yine sizlerle o kutlu nebinin yolunda giden yazmış olduğu eserlerde Mucizat-ı Ahmediye diye koca bir bölüm bulunan müellifi olduğu eserlerde mektubatta Mucizat-ı Ahmediye diye bir bölüm var ki bir kardeşiniz olarak hepinize tavsiye ediyorum açın okuyun orada buluşun Efendimizle orada ve Efendimizin mucizelerini Sadece o döneme mahsus olmadığını, kıyamete kadar gelen, gelecek, gelmiş bütün müminlere orada işaretler, beşaretler olduğunu görecek, anlayacak, idrak edeceksiniz inşallah. İşte o kutlu nebinin yolunda sünnet-i seniye meselesini şu günümüzün insanının idrakine sunan, takdim eden, anlayacağı bir şekilde ifade eden üstadımızın hayatından birkaç bölüm yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Hafız Ali ağabeyimizin sual meleklerine nahiv talebesinin nahiv ilmiyle cevap vermesi gibi meyve risalesi ile cevap verdiğini anlatırken kardeşlerim gerçi ehli keşvil kuburluk benden yüz derece uzaktır. Fakat o mesele aynen öyle cereyan ettiğinden emin olunuz diyordu. Ona göre keşif keramet ondan uzak şeylerdi. Şairin dediği gibi değildir bu bana layık bu bende. Bana bu lütf ile ihsan nedendir diye hayret ediyor. Nefsine tek pay biçmiyordu. Şeyhlik ve mürşitlik taslamamış gerçek bir mürşitti. Peygamberlerin ve sahabelerin ölçülerine sımsıkı bağlıydı. Büyüklük taslamayı kullukla bağdaştıramaz. Bazılarını sabiyi, müteşeyi, şeyhlik taslayan çocuklar diye tafsif ederdi. Maddi manevi payelerle caka satmak, hürmet aramak onun nazarında çocuksu şeylerdi ve hamlığın ifadesiydi. Bunu, bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyenler, maddi manevi payelerle caka satmak, hürmet aramak onun nazarında çocuksu şeylerdi ve hamlığın yani olmamışlığın olgunlaşma, olgunlaşmamış olunduğunun ifadesiydi. Onun için başları yukarıdaydı, olgun meyveler gibi eğilmemişlerdi. Çil müftü lakaplı Antalya müftüsü Ahmet Hamdi Okur efendi üstadla birlikte Eskişehir'de hapishanede kalmıştı. Bu vesileyle zamanla görüşmek şerefine eren müftü efendi için hapishane hapishane olmaktan çıkmıştı. Üstad hazretlerine fıkhi meselelerle ilgili bir soru sorulduğunda eliyle Çil müftüyü gösterir, içinizde müftü efendi var. O varken fetva vermek bana düşmez diye tevazu ile Ahmet Hamdi Efendi'ye iltifat ederdi. Her şeyi bilen ve tek bilen olma cinnetinde değildi. Ona bildiren cömertti. Ona da başkalarına da bildirir, herkese ihsanda bulunur verirdi. Konuşan kendinden konuşmadığına göre o kimi dilerse onu konuştururdu. Ardından gelen nesillerde doğruyu ve en güzeli sadece kendilerinin değil, Allah Celle Celaluhu kimi konuşturursa onun söyleyeceğine inanmalı, tahammülsüz olmamalıydılar. Allah'a şükür arkasında namaz kılmak da nasip oldu. Cesaret ve kuvveti kendisinden aldım diyen Gönelli Mehmet Efendi'yi bir kurban bayramı sabahında, İstanbul'daki evinde ziyaret etmiş ve şöyle demişti. Bir Müslüman bir beldede bulunduğu sırada bayram olsa oranın din büyüğünü ziyaret etmek ona vaciptir. Madem ki bu kardeşimiz Hazreti Kur'an'a hizmet etmek için ortaya çıkmış. Ben de onu bu beldenin İslam'ı kabul ederek ziyarete geldim. Gelin demiyor gidiyor. Ve faziletin bütününü de gittiğine veriyordu. Hak adına yapılan her hizmeti takdirle ve minnetle karşılıyordu. Bunu bir daha ifade ediyorum. Hak adına yapılan her hizmeti takdirle ve minnetle karşılıyordu. Değerli dinleyiciler, insanı Allah'a götüren, Allah'a yaklaştıran yollar kainatın zerrata adedince çoktur. Onun için Allah rızası için yapılan her türlü hizmeti alkışlamak bir mümin olmanın gereğidir. Daha önceleri ifade ettiğim gibi bir daha ifade etmek istiyorum değerli kardeşlerim. Bir futbol takımının etrafında sağcısı solcusu, Alevisi sünnisi, Kürdü türkü, dindarı dinsizi o takımın taraftarı olma hususiyetiyle bir statta bir araya geliyorlar ve takımları lehine tezahürat yapıp alkış çalıp bağırarak çağırarak kendilerine göre takıma destek verme noktasında yek vücut olabiliyorlar şimdi müminlerin İslam dini peygamberi Allah'ı Celle Celaluhu, kıblesi, Kabe'si, Kur'an'ı, kitabı, bakın bütün bunlar eğer insanları bir araya getirmeye yetmiyorsa, hala müminler birbirlerinin aleyhinde oluyorlarsa, hala şu şekilde hizmet edenler, bu şekilde hizmet edenlerin aleyhinde konuşuyorlarsa, konuşuyorlar demiyorum bakın o zaman demek ki bizim nezdimizde bir futbol takımının taraftarı kadar bu saydığım değerler bir değer ifade etmiyor ki biz hala hani Üstad Hazretlerinin İhlas risalesinde Rabbimiz bir kitabımız bir peygamberimiz bir kitabımız kıblemiz bir dinimiz bir bir bir bu kadar birler içerisinde bir ayrılık sebebi olmayacak bir meseleden dolayı birbirine tenakuz etmek birbirine karşı olmak nasıl akıldan uzak onun için ne olursunuz insan elini vicdanına koysun şeytanın nefsinin ve şeytan ve nefsinin yardımcılarının tahriklerine kapılmayıp insi ve cinni şeytanların oyunlarına gelmeyip kendi muhasebesi içerisinde Allah'ım bu kardeşimiz de İslam'a hizmet ediyor. Ben kalben onu sevmek iktiza eder. Demek ki benim kalbimde bir maraz var bir hastalık var. İslam'a hizmet eden bir insana karşı içimde hala bir adavet var. Sen o kalbimdeki hastalığı gider diye dua etmek, iktiza etmektedir değerli dinleyiciler. Onun için hak adına yapılan her hizmeti takdirle ve minnetle karşılıyordu. Elbette ki gitmek, gel demekten çok öte bir adımdı. Sineyi bütünüyle aşmak tam bir gayret ruhuyla yaşamaktı. Arkasından gelenler de izinden gidecek, hadisle de ifade edildiği gibi, gelmeyene giden, vermeyene veren, konuşmayanla konuşan olacaklardı. Belki de, hizmet gönüllülerine, dağ derya açtıran bu niyet ve yürekti. 19 Aralık 1959'da, Konya'ya, Mevlana Hazretlerini ziyarete gittiğinde, Halk sokaklara dökülmüş, binlerce insan onu karşılamıştı. Bir pazar günü olmasına rağmen müze müdürü Mevlana Hazretlerinin türbesini açmıştı. Üstadımız ayakkabılarını çıkarmış, yalın ayak, gözyaşları içerisinde Hazreti Mevlana'yı ziyaret etmiş dualar okumuştu. Edeb ve fazilet timsali idi. Huzurun ve hakkı takdirin gereğini yapıyordu. Mevlana Hazretleri olmaz asla evliya insanla bir yaz da bir bak sütte şir aslan da şir demiş anlamaz bakan anlar yutan diye tatlı suyun tatsız sudan farklılığını ifade etmişti. Onu satıh mağdurları değil elbette ki Bediüzzaman Hazretleri anlardı. Ahmet Gümüş Nur isimli bir arkadaşının Tarihçi hayat için hazırladığı kapak kompozisyonunu üstada götürmüştü. Kapakta Isparta Tugay Camii temel atma merasimindeki resmi vardı. Çok hiddetlendi ve bu resim nedir? Sizler benim şahsıma ehemmiyet veriyorsunuz. Benim şahsıma yapılan hürmet bana hakarettir. Sizler Risale-i Nur'la değil de benim şahsımla mı alakadar oluyorsunuz? Ben kendimi sevmiyorum ben hiçim, benden bir şey beklemeyiniz dedi. Elindeki resmi buruşturup çöpe attı. Değerli diniciler, mutlaka insan, alimini, mürşidini, hocasını, şeyhini, büyüğünü sever. Ama bazen görüyorum, o şahısların resimlerini, Evlerine iş yerlerine asan insanlar Değerli müminler Eğer Resim asılması gerekseydi Asılacak olsaydı O yerlere Hazreti Muhammed Mustafa'nın Resmini asmamız iktiza edecekti Ama düşünün ki Efendimizin resmi yok Hani diyeceksiniz abe canım o dönemde fotoğraf mı vardı? Eğer öyle bir şey yapılması gerekseydi, olabilseydi o dönemde Cenabak bir ressam yaratır, efendimizin resmini çizdirir tıpatıp ve o resim kıyamete kadar sirayet eder, devam ederdi. İşte bunun için o resimleri o zatların resimlerini asmak çok bir şey ifade etmez bir hoca efendinin bir şeyh efendinin bir alimin resmini asmanız size çok bir şey kazandırmaz esas size kazandıracak olan husus onların tavsiyelerini nasihatlarını hayatınıza hayat yapmak işte en büyük resim asmak o en büyük hayatınıza resmetmek o Şimdi ben bakıyorum Falan kişinin Falan canın falan büyüğün Falan Diyeyim ben Giriyorsun Bir de enteresan bir şey bakın İslam'la Kur'an'la Camiyle cemaatle alakası olmayan insanlar var Toplumda Ehli dünya dünya ehli dediğimiz Bu insanlar Ticari olarak Alışveriş yaptıkları diyelim ki bir ticarethaneye, bir fabrikaya giriyorlar. Adam kocaman bir resim asmış. Sonrasında ticarette yamukluk görüyor mesela o gelen adam. Bu husus çok enteresan değerli dinleyiciler bakın. Sonrasında o şahsın ticaretteki yamukluğunu, yanlışlığını o şahsın odasında resmi bulunan o büyük zata yükleme durumunda. Heh i̇şte bu bunlardan. E bu falanın müridi gibi. Bakın esasen bu hadise onu sevmek değil. Ona leke atma adına da bir sebep teşkil ediyor. Onun için varın siz kalbinize gönlünüze nakşedin o resmi. Bilmem anlatabildim mi? şahsına yapılan hürmeti hakaret kabul edecek kadar Rabbi ile irtibatı tamdı. Belki de bunda vazifesi Allah'ı göstermek olan insanın şahsını öne çıkarması gibi gizli ve çirkin bir mana görüyor. Bu istikamet kaymasını kabullenemiyordu. Sanki bu vazifeyi kötüye kullanmaktı. İnsanlar büyük olarak Allah'ı bilmeli onu bildirenler de bunun mefhumu muhalifinin gölgesinden sakınmalıydılar. Salkım salkım üzümler kupkuru sapında değil sonsuz kudretin rahmet hazinelerinde aranmalıydı. Kendilerinden bir şeyi değil sadece bir nakil vasıtası gibi onun anlattığını anlatanlar da asla kendilerine hürmet beklememeli. Son anda nasıl olacaklarsa öyle olmalıydılar. Çalımsız... Cakasız, mahcup. Rabbi ona kendisini beğendirmemişti. O da kendini beğenmek gibi bir gaflete düşmeyecekti. Zira Rabbe karşı ne yapılmış olunursa olunsun, mukabele edilmiş olunamazdı. Belki de ondan o kendisine pür kusur diyordu. Yüzüne takdirle bakılınca sıkılır, niçin yüzüme bakıyorsunuz, ben kendimi sevmiyorum ''Bana haddimden fazla makam vereni de sevmiyorum.'' derdi. Bir başka yerde, ''Ben kendimi beğenmiyorum, beni beğeneni de beğenmiyorum.'' demişti. Hak kapısındaki halini yetersiz görüyor, kendini beğenmiyordu. Elindeki değerlerin kendisinden bilinmesini de beğenmiyordu. O bir harfti ve yazan başkasıydı. İnsanlar, fakiri zengin zannetmemeli... Nazarlarını hakiki zengine çevirmeliydi. Bütün güzellik ona aitti. Belki kendi kulluğunu yetersiz gördüğünden bu kadar kulluğa rağbet edilmesini o kadarının beğenilmesini de beğenmiyordu. Bu da sanki ona göre dun himmetlikti. Nazar daha ileriye dikilmeli, kulluğun sonsuz güzellikteki ufukları hep rasat edilmeliydi kim bilir. Gençlik Rehberi Mahkemesi'nin son celsesinde. Bakın burası enteresan. Kendisi ve avukatları müdafalarını yapmışlardı. Mahkeme reisi üstada başka bir diyeceğinin olup olmadığını sordu. Yalnız bir kelime söylemek için müsaadenizi rica ederim. Buyurunuz dendi ona. Muhterem vekillerimin benim şahsım hakkında söylemiş oldukları senakar sözlere ben layık değilim. Ben Kur'an ve iman hizmetinde çalışan aciz bir adamım, başka bir diyeceğim yoktur demişti. Savunmak amacı ile bile metiyeleri kabul edememiş, sonuç ne olursa olsun buna razı olamamıştı. Övülmesi, iyi denilmesi değil, hizmetkar olduğunu haykırmak hoşuna gidiyordu. Vicdanı en zor şartlarda bile ince bir ayarla istikameti işaretlemişti. Elin derdi başka bir şey olabilirdi. Orası mahkeme de olabilirdi ama en önemlisi akibetti ve o akibetine zarar gelsin istemiyordu. Rahmetli Ali Ulvi Kurcu ağabeyimizin yazdığı önsüz getirildiğinde başına Medine-i Münevvere'de bulunan mühim bir alimin ön sözüdür diye yazılmasını emretmiş, ve Ahmet Gümüş ağabeye şöyle demişti, ''Kardeşim, Hacı Ulu Efendi, benden çok Risale-i Nur'u övmüş. Eğer beni fazla övseydi, bu ön sözü kabul etmeyecektim. Madem Risale-i Nur'u övmüş, onun hatırı için kabul ettim.'' O ön söz, Nur'un girişinde bir hoş geldiniz eli gibi, berekete vesile oldu ise, Yazanın da yazılanın da bu hassasiyetinden ve ihlasındandı. 26. mektubun ikinci mebhasını bazı talebelerinin hüsnü zanlarını kırmak ve farklı tavırlarının izahını yapmak için yazıyordu. Evvela Kur'an'ın dellalı olması ciheti ile sahip olduğu ahlakı ve o ahlakın güzelliklerinin bütününü Kur'an'a veriyordu. Kulluğu ile ilgili şahsiyetini anlatıyor ubudiyet vaktinde dergah-ı ilahiye müteveccih olduğum vakit Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ile bir şahsiyet veriliyor ki o şahsiyet bazı asarı gösteriyor o asar manay ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek fakr ve aczini anlamak tezellül ile dergah-ı ilahiye iltica etmek noktalarından geliyor ki o şahsiyetle ''Kendimi herkesten ziyade betbaat, aciz, fakir ve kusurlu görüyorum. Bütün dünya beni methsene etse beni inandıramaz ki ben iyiyim ve sahibi kemalim diyordu. Aslında bunu ifade ederken hepinizin ve kendi nefsimin biz de böyle olmamız lazım. Biz de böyle bir anlayış ufkuna gelmemiz lazım. Diye böyle bir düşünceye girmemizin lazım geldiğine inanıyorum. Yoksa bunu ifade etmenin bir manası olmasa gerek değerli dinleyenler. Yani sanki bir Cenab-ı Hakk'ın rahmetine bir de kulun ona karşı kulluğuna bakıyor. O sonsuz lütuflar karşısında kulun elindekilerin dağ yemişleri kadar kaldığını fark ediyor küçüklüğünü, aczini itirafla Rabbinin huzuruna çıkıyordu. Bunun insanların bakışıyla değişmesi mümkün değildi. O kendini biliyor, aynalara bakıyordu. Başkasının onu, ona tarifine ihtiyacı yoktu. Orada kader bahsini anlatırken dediği gibi bütün iyiliklerin Allah'a, bütün kötülüklerin de insana ait olduğunu görüyordu. Bir de hakiki şahsiyetim dediği bir şahsiyeti vardı. Cenab-ı Hakk'ın en edna bir insanı, en âli vazifelerde kullanarak kudretini gösterdiğini anlatıyordu. Haşa, onun nefsi herkesten aşağıydı. Nefis cümleden süfli, vazife cümleden âlâ diyordu. Nefsine hiç acıyacak hali yoktu. Böbürlenmenin adet olduğu, fazilet zannedildiği bir çağda, Nefsini yerden yere vuruyordu. Kendisini tarif ederken okuyan herkese bin estağfirullah çektirecek şu cümleleri kullanıyordu. Eski Said'in bozması bir şahsiyetim var ki o da eski Said'den ırsiyet kalma bazı damarlardır. Bazen riaya, hubbu caha bir arzu bulunuyor. Hem asil bir hanedandan olmadığımdan hısset derecesinde bir iktisat ile düşkün ve pest ahlaklar görünüyor. Ey kardeşler, sizi bütün bütün kaçırmamak için bu şahsiyetimin gizli çok fenalıklarını ve sui hallerini söylemeyeceğim. İşte kardeşlerim, ben müstahit ve makam sahibi olmadığım için şu şahsiyetim dellallık ve ubudiyet vazifelerindeki ahlaktan, ve asardan çok uzaktır kimseyi beri kılmak piru pak göstermek kimseye düşmediği için bir şey denemeyecektir elbette ki o da hesabını Allah'a verecek fakat kusurunu bu kadar büyük görmek kendini bu kadar aradan çıkarmaya çalışmak aczini eksikliğini itiraf etmek olgun meyveler gibi eğilmiş bir başın en açık şahidi olsa gerektir Nefislerin firavunlaştığı, insanların en kötü tapınma ile kendilerine tapındığı çağlarda, Hakkı neşredenler, Nefislerine tek pay çıkarmamalı, Bütün süfli emelleri ayaklarının altında ezmeliydiler, Zira o noktada zirveleşmiş nesiller, En küçüğünü hissediyor ve nasihat tesirsiz kalıyordu. Evet değerli dinleyiciler, Secdede bir ömürden bir bölüm de bu şekilde burada bitiyor. İnşallah yarın bizim mesleğimiz ihlastır bölümüyle yine sizlerle sohbetimize devam edeceğiz. Şimdilik kısa bir aradan sonra aile ilmi hali bölümünde inşallah yine sizlerle beraber olacağız. Çok değerli dinleyiciler. Sen olmazsan söyle kime gidin Kime gidin Dermansız derdimi kime diye Kime diye Atma beni atma beni yaban, gurbet elleri sensiz nice olur halim efendim Şahı Efendi, tut elinden kaldırdır kurban olayım sensin bu gülüm Şahı Efendi. aile İlmi hali bölümüne sadece hac dönemi ile ilgili süreli nikah caiz olur mu diye bir husus var. Zannedildiği gibi mahremsiz hacca gidemeyen hanımların biriyle nikahlanıp da hacca gitmeleri hac dönüşünde ise bu nikahı bozup tekrar bekar hayata dönmeleri diye İslami bir usul yoktur sırf mahremi olsun diye böyle bir usule başvurmak asla İslami değildir İslam ahlak ve izan dinidir namus ve iffet hazinesidir hacca gidip dönünceye kadar müddetli bir nikahı asla kabul etmez buna nikahı muvakkat denir Muhakkat nikah, yani aile hayatı kurma niyetinin dışında yapılan müddetli nikah, nikah değil, aldatıcı ve gayrimeşru münasebeti kolaylaştırıcı bir safsatadır. Müşterek aile hayatı kurup, beraber yaşama niyeti dışında nikah yapılmaz. Şayet hacca gitmek üzere olan iki hacı adayı, böyle bir karara vardılar da, müşterek aile hayatı ve ömürleri boyunca, Birlikte yaşamayı kabul ederek nikah yaparlarsa bu meşru bir durumdur. Haçla alakalı değildir. Aile hayatı kurup yeni bir hayata başlamaktır. Sadece hacca gidebilmek için yapılan bir nikah değildir. Sadece hacca gidebilmek için yapılan bir nikah değildir. Zira nikahta müddet batıldır. Şu kadar müddet birlikte yaşamak şartıyla nikah yapıp evleniyoruz şeklinde bir nikah asla meşru değildir. Bu noktanın iyi bilinmesi İslam'a bühtan ve isnatta bulunanların reddedilmesi gereklidir. Tabi bunun arkasından da yine bu hususla ilgili bir sual var. Müta nikahı yaparak evlenmek caiz midir? Dört mezhebin dördü de Müddeti belli edilmiş paralı nikaha cevaz vermemiş, meşru bulmamıştır. Önce müta nikahından neyi kastettiğimizi ifade edelim. Müta nikahı bir miktar para vererek razı ettiği kadınla belli bir müddet evlilik hayatı yaşamak şartıyla yapılan nikahtır. Şu kadar para vereceğim, şu kadar müddet birlikte aile hayatı yaşayabilir miyiz? teklifine evet cevabı veren kadınla yapılan bu nikah müta nikahı demektir ömür boyu değil de belli müddeti şart koştuğu için ehli sünnet bu nikahı caiz görmez meşru bulmaz şayet böyle para karşılığı belli bir müddet içinde evlilik yapıp nikahla aile hayatı yaşamak caiz olsa nikahsız yapılan gayri meşrulukların hepsi de müddetli nikah yoluyla meşruluk kılıfıyla yapılır. Ahlaki sefaletin sonucu dine mal edilebilir. Aile çöker, toplum yeni ahlak sefaletiyle burun buruna gelir, kimin kimlerle nasıl yakınlıklar kurduğu bilinmez hale gelir. Belki de böylesine korkunç sonuçlarından dolayıdır ki, dört mezhebin dördü de, müddeti belli edilmiş paralı nikaha cevaz vermemiş, meşru bulmamıştır. Nitekim Resulullah Efendimiz Mekke'nin fethi sırasında o güne kadar sürdürülen bu türlü nikahı şu sözleriyle yasaklamış, haram kılındığını ifade buyurmuş, ilan buyurmuştur ki, ehli sünnetin delillerinden birisidir bu hadis. Ey insanlar, sizin kadınlardan müttaf nikahı ile faydalanmanıza izin vermiştim. Biliniz ki Allah-u Teala bunu kıyamet gününe kadar artık haram kılmıştır. Kimin yanında böyle bir kadın varsa bıraksın, onlara verdiği paradan da hiçbir kısmını geri almasın. Evet, müda nikahını İslam'da kadın ve aile kitabında etraflıca izah eden Profesör Doktor Hayrettin Karaman Hoca Efendi konuyu şöyle sonuca bağlamaktadır. Tabi... Hayrettin Karaman Hoca Efendi'nin ismi geçince, Hayrettin Karaman Hoca Efendi ile bir sual tevdi etmiştim değerli dinleyenler. Bir anne, spastik özürlü bir çocuğa gebe, bunu aldırmak caiz mi? Özürlü bir çocuğu aldırmak caiz mi? diye bir soru sormuşlardı. Acizane biz de Hayrettin Karaman Hocaefendi'ye bunu sorduk. Bunun cevaz olmadığını, buna cevaz olmadığını, cevaziyetinin bulunmadığını, nasıl ki özürlü bir çocuğun hayattayken öldürülmesinin caiz olmadığından dolayı anne karnında da bunun hayatına son verilmesinin caiz olmadığını ifade etti bunu parantez sizlere arz etmiş oldum evet sonuç olarak sünni fıkıh mezhepleri ittifakla müta nikahının caiz olmadığı nesvedildiği hükmünü benimsemişlerdir bu mezhebe mensup bulunan müftü müta nikahının cevazına durumu ne olursa olsun fetva veremez ancak samimi olarak iştihat veya taklit yoluyla Farklı görüşte olanlara da fasık diyemeyiz Evet Büyük kadın ilmi halinde İsmail Hakkı Uca ise Konuyu aynen şöyle ifade etmektedir Demiş Müta geçici bir nikahtır Ücret karşılığında belli bir vakit Kadınla nikahlanarak evlenmektir Buna halk dilinde Acem nikahı da denir Bu nikahın müddetinin Az veya çok olması arasında Hiçbir fark yoktur Allah'ın Resulü kesin olarak bunu yasaklamıştır. Asaptan, tabiinden ve müştehitlerden bu türlü nikahı kabul eden kimse yoktur. Böyle bir akit, böyle bir nikah ne kadını helal kılar ne boşama hükmüne kapı açar. Ne zahar, ne de mirastan yararlanma hakkını verir. Dört mezhebe göre böyle bir akit, nikah yapmak batıldır. Yani geçerliliği yoktur. Şiiler ve Rafiziler hariç bütün İslam alimleri bu nikahın haram olduğunu kabul etmişlerdir. Sayfa 563'e bakınız demiş Nisa suresinde faydalandığınız kadına farz olan ücretini ödeyin şeklindeki emir ömür boyu yaşamak niyetiyle yapılan sahih nikahtan sonra ödenecek mehir içindir. Bu kastedilmiştir. Belli müddet için razı edeceğiniz kadına ücretini verin demek değildir. Bu ayetten müta izin çıkarmak mümkün değildir. Ayetin öncesi sonrası da bunu göstermektedir demiş. Hani adam birisine demişler yahu niye namaz kılmıyorsun? O da demiş ki la sele namaza yaklaşmayınız bak ayet böyle söylüyor. Onu ona soran demiş ki yahu hele şu ayetin baş tarafını da bir söylesene hani içkiliyken namaza yaklaşmayınız diyor ya o zaman onu diyen adam demiş ki valla ben hafız değilim şimdi bu noktadan bazı meseleleri komplike halinde ele almak lazım sadece ortadan cımızla bir ayetini veya ayetin bir bölümünü alarak kendimize fetva çıkarmak bir mümine ve müslümana yakışan husus değil değerli dinleyiciler bu noktadan bu müt'a nikahıyla veya hacca gidip gelmek için yapılan nikahlarla ilgili hususları da öğrenmiş olduk, öğrenmiş oldunuz. Zannediyorum bunlar hep günlük güncel insanların muhatap olduğu hususlar. Bir sohbet programının yine sonuna gelmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bizlere sizlere anlatılması gereken hususları anlatmayı, sizlere de anlatılan meseleleri hususları en güzel şekilde anlamayı, her ne kadar biz mevzuların, meselelerin kafasını, gözünü yarsak da, onu anlaşılmaz hale getirsek de, sizler o engin ufkunuzla, geniş idrakinizle anlatılan meselenin en güzel şekilde anlamayı cenabı Hak sizlere nasip eylesin diyoruz. Yüzünüzden tebessüm Gönlünüzden sevgi muhabbet eksik olmasın Ve Cenab-ı Hak Dudaklarınızdan dualarınızı İnşallah eksik etmesin Ve o dualarınızı Rabbim Kabul ettiği duaların arasına Dahil eylesin diyoruz Hepinizi Allah'a emanet ediyor Bir sonraki Sohbet programında Yine sizlerle buluşmak Ümidiyle Hepinize hayırlı günler diliyorum ve bir duayla ve sonrasında şiirle inşallah sizlerin huzurundan ayrılmak istiyorum değerli dinleyiciler. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdü sena, O'nun en büyük elçisi olan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama, aline ve ashabına da selatü selam olsun. Ey Allah'ımız, ululuğun karşısında ürperen ve tir tir titreyen mahsun bir gönülle,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 İhlasa erdirilmiş kullarına nasip ettiğin güzellikte bir ölümle hayatımızı hitame erdirmeni, sonra da bizi indinde makbul kullarınla beraber haş etmeni ve senin yoluna baş koymuş ilklerin içinde cennetine almanı dileniyoruz. Allah'ımız dünyanın her türlü bela ve musibetine karşı bize afu afiyet ver.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 kabul buyur Rabbimiz. Ki okuyacağım şiir her ne kadar bizim üslubumuza yakışmıyor ise de şu içinde yaşadığımız zaman diliminde bu tabloyu enteresan bir şekilde ifade ettiğinden dolayı bu şiiri Abdurrahim Karakoç Bey'in beyefendinin bu şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki usulünü, tarzını, adabını bize yakıştırmayacaksınız ama Fakat şu günümüzü resmetme, ifade etme açısından da Çok güzel yazılmış olan bir şiir olduğundan dolayı Bir daha kendimizi, halimizi, giyimimizi, kuşamımızı, halimizi, ahvalimizi Çocuklarımızı, kızlarımızı Kadınlarımızı Giyim kuşamını hal ve hareketlerini Bir daha gözden Geçirmeye vesile olur Ümidiyle Bu şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum Değerli dinleyenler Benzettiler Yeni bir afyondur Yenen her lokma Biber Avrupalı Tuz Avrupalı Gülücükler sahte Gülücükler sahte Kirpikler takma Dudak Avrupalı Göz Avrupalı Bebeklikte benliğini yitiren Tepe tepe tepemizde oturan Bizi çıkmazlara alıp götüren Ayak Avrupalı iz Avrupalı Birisi diskoda içer kıvırır Birisi kulüpte konken çevirir Yapmasını bilmez ki yıkar devirir. Ana Avrupalı, kız Avrupalı. Kalıba uydurdu uyduklarımız. Yazmakla bitmez ki duyduklarımız. Paris modasıdır giydiklerimiz. Astar Avrupalı, yüz Avrupalı. En mahrem yerlerin kalktı örtüsü. Beş santim tırnaktır ellerin süsü, Bütün bunlar medenilik ölçüsü, Cilve Avrupalı, Naz Avrupalı, İster sarı deyin, isterse ırsi, Büyük revaç buldu, makbulün tersi, Duyduğumuz okey, adios, mersi, Ağız Avrupalı, söz Avrupalı. Her gün karşımıza on zıpır çıkar Bağırır, çağırır, devirir yıkar Dinler kulağımız, gözümüz bakar Şarkı Avrupalı, saz Avrupalı Başımız ayıkmaz binlerce alttan, Örf, adet gemimiz delindi alttan Analar Muğla'dan, Van'dan, Tokat'tan Bebek Avrupalı Bez Avrupalı Sahnede Ekranda hıyar dinleriz Deliye densize Uyar dinleriz Saçma çığlıkları duyar dinleriz Şarkı Avrupalı Saz Avrupalı Herkes Soyunuyor açılmıyor ki Sokakta boynuzdan Geçilmiyor ki Müslüman gavurdan Seçilmiyor ki Şekil Avrupalı Koz avrupalı. Türklük bu mu desem bu diyecekler. Şampanyayı sorsam su diyecekler. Bir gün kökümüze tuh diyecekler. Kabuk avrupalı, öz avrupalı.